zikir, bir öğüt veya özel olarak Kur'an-ı Kerim de olabilir bir tefsire göre. Rablerinden yeni bir öğüt geldiği her seferinde mutlaka onu işitirler fakat oynayarak, oyalanarak işitirler. Öyle kulak kabartırlar. Hem işitiyorlar, hem kulak vermiyorlar. Yani gereğini yerine getirmiyorlar. İşitiyorlar ...dinlemiyorlar... ...oyun ve eğlencededirler... ...ezan okunur... ...bırakalım... ...namaz vaktine koşmayı... ...veya cemaate koşmayı... ...çoğumuz... ...içinde bulunduğumuz... ...meşguliyetten kendimizi koparıp müezzine söylediği ezan kelimelerini tekrar ederek dahi cevap vermeyi ihmal ediyoruz. Bundan daha büyük kalbin oyun ve eğlenceyle uğraşması olur mu bir Müslüman için? Bazı ibadetler vardır. Onların vaktidardır ve o anda o vakitte yapılması gerekir. Müezzine sünnet-i seniyede belirtildiği üzere karşılık vermek bu ibadetlerden birisidir. Kur'an dahi tilavet ediyorsak Kur'an tilavetini bırakacağız. Cevap vereceğiz. Veya işini yapıyorsan bir kulağın müezzinde olacak. En azından kendi kendine o müezzine cevap vereceksin. Bir anda 5-10 tane müezzini işitiyoruz efendim. Ne olacak? Bir müezzine cevap vermeniz yeterli. Çünkü hepsi aynı vakit ezanını okuyorlar. Yeterli. Olmadı, herhangi bir mazeret dolayısıyla vermediniz. Meşguliyetiniz veya mazeretiniz bittikten sonra tıpkı o esnada ezan okunuyormuş gibi ezana cevap vereceğiz. İşte burada her bir zikrin hak ettiği gibi dillenmesinden bahsediyoruz. Müşrikler Kur'an-ı Kerim'i dinlememek için gürültü patırtı çıkartıyorlardı. قَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Bu Kur'an'ı dinlemeyi o okunurken yaygarayı basın böylelikle belki galip gelirsin. Daygara çıkarttın, anlamsız sözler söyleyin, gürültü patırtı çıkartın. İşte bizimle onlar arasında böyle bir fark olmalı. Ezan sadece bir namaza çağrı değildir. Aynı zamanda İslam mesajının en açık, en güzel tebliği ve muhtevasıdır. Orada Allah'ın tevhidi ve Muhammed aleyhissalatü vesselamın risaleti edilmektedir. bu dinin iki tane en büyük vazgeçilmez esası dile getirilmektedir. Uluhiyetin vahdaniyeti ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletinin muhakkak olduğu, kesin olduğu ve o risalete tabi olmanın icap ettiği dile getiriliyor. İşte o zikir o Resul'le gelmiştir. Burada gayip sıygasıyla bahsedilen Kur'an-ı Kerim'dir. Özellikle. Onlara yeni bir zikir, Rablerinden yeni bir zikir geldiği her seferinde. Yani icmali olarak geneliyle Kur'an-ı Kerim özeliyle Kur'an-ı Kerim'den nazil olan vahiler, Her seferinde yeni bir vahiy geldi mi onlar onu işitirler oynayarak oyalanarak onu işitirler ama kulak vermezler. لَهِيَةً <gülüyor> قُلُوبُهُمْ Kalpleri oyalanarak kalpleri dikkat etmeyerek gaflet içerisinde gaflet içerisindedirler. Peki kalbin uyanık olması ne ortaya çıkar? ile ne ortaya çıkar? Daha doğrusu gafil bir kalp ile Allah'ın zikrine karşı Öyüdüne karşı, Kur'an'a karşı Vahyi ilahiye karşı Gafil bir kalp ile Gafil olmayan kalp arasındaki fark nedir? Gafil olan kalp Orada ne denildiğine dikkat etmez Dolayısıyla Tasdik etmez Dolayısıyla Oradaki buyruklar gereğince amel etmeyi de hatırına getirmez. Dolayısıyla onlarla hiçbir şekilde ilgilenmez. Uyanık kalb ise evvela gelen bu yeni öyüdü iyice anlamaya çalışır. Fıkhetmeye etmeye çalışır. Manalarını ne anlama geldiğini anlamaya kavramaya çalışır. Ondan sonra orada anlatılan hakikatlere bütün kalbiyle iman eder. Ondan sonra yapması gerekenleri veya bırakması terk etmesi gerekenleri yerine getirir, gereğini ifade eder. Çünkü Cenab-ı Allah'ın her bir öğüdü, her bir ayeti, her bir zikri ya bir emirdir ya da bir terktir. Ya bir şeyin yapılmasını ister ya da bir şeyden vazgeçilmesini elde eder. Onun için emri ilahiye mutlaka kulak vermek gerekiyor. Bunu da bize tebliğ eden onun Resulüdür. Vahiy kendiliğinden herkese gelmiyor çünkü. Cenab-ı Allah'ın sünnet-i ilahiyesi gereği vahiy bir Resul vasıtasıyla beşeriyete bildirile gelmiştir. ...son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam... ...olmak üzere. Fakat diyor ki... ...ve eserrün necvel lezîne zalemû... ...zalimler ise... ...gizlice kendi aralarında... ...şunu fısıldaştılar. Birbirlerine şunu söylediler. Helhâzâ illâ beşerum mitlukum. Bu... ...ancak sizin gibi bir beşer değil midir? Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey midir? Yani size vahiy gelmediğine göre ona da gelmiyor, yalan söylüyor demeye getiriyorlar. Onu söylemek istiyorlar. Çünkü arkası da zaten bunu gösteriyor. Efe te'tûne sihra ve entum tumsirun Siz göz göre göre sihre mi gidip boyun eğeceksiniz? Ayrıca olur mu ilahi kelamı sihirbazların hezeyanları derecesine indiriyor. Öyle değerendiriyorlar. Gözleri görmeyen için güneş doğmuş veya batmış fark etmez ki. Yok. Ağzının tadı bozulmuş bir insana ister bal yedir, ister ifade de söyleyeyim sirke içir. Fark etmez. Ağzı tadı bozuk. Sirkeyi bal zannedecek belki, balı da sirke zannedecek. Acı zannedecek. Bu bozukluk ağzın tadında. Dolayısıyla insanın da vicdanında kalbinde, ruhunda, adalet terazisi, hak ölçekler, mizan bozulursa, dengesi allak bullak olursa, o takdirde ne olur? Vahyi sihir kabul eder, Efendim, peygamberi sihirlenmiş kabul eder, onun söylediklerinin bir beşer kelamından öte gidemeyeceğini zanneder, öyle değerlendirir. Kendisi de sapar, kendisine uyanları da saptırır. Peki hakkın mübelliri olan Resul ve o Resul'ün samimi olarak izinden gidenler, Hakkı bu şekilde niteleyen zalimler ile alakalı olarak veya onların bu tutumlarına karşı nasıl bir tutum takınırlar? Kâle, رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ Onun sözü yine imanının ifadesidir. Rabbim gökte olsun yerde olsun Kimin ne söz söylediğini bilir. Sizin söylediklerinizi de bilir. Benim sizi kendisine davet ettiğim sözün kimin sözü olduğunu da bilir. Ve huve's-semi'ul-alim. Çünkü o her şeyi işitendir, bilendir. Şimdi... يَعْلَمُ الْقَوْلُ Sözü bilir. Gökte ve yerdeki sözleri, söylenen sözleri bilir. Ayet-i kerime Cenab-ı Allah'ın söylenen sözle ve bu sözün bilinmesiyle alakalı iki tane Cenab-ı Allah'ın esma-i hüsnasından o mana ile alakalı iki isimle sona eriyor. وَهُوَ السَّمِيعُ alim. <الْعَلِم> o her şeyi çok iyi işitendir. Her şeyi çok iyi bilendir. Benim sizlere neleri söyleyip neleri telkin ettiğimi de işiten ve bilendir. Sizin bana karşı bu tebliğlerime karşı neler söylediğinizi neler yaptığınızı da işitendir bilendir. Ne benim söyleyip yaptıklarım ne sizin söyleyip yaptıklarınız ona gizli saklı değildir. Her birimizi işitir ve bilir ve bizden işittiği sözlere, yaptığımızı bildiği davranışlara göre bize hak ettiğimiz gibi muamele eder. Her şeyi işitip bilen olması, işitmesinin ve bilmesinin de bir etkisinin olması gerekiyor. Bir yansımasının olması gerekiyor. Ve bu yansıma eğer aynı olursa demek ki Cenab-ı Allah'ın bilgisinde de haşa bir sakatlık bir tutarsızlık var işitmesinde de veya onun için iyi ile kötü fark etmez. İyi ile kötü fark etmiyorsa vahyi niye indirsin? Peygamberleri niye göndersin? O herkesten söylediğini işittiği ve yaptığı bildi, ve yaptığını bildiği sözlere ve amellere göre herkese muamele eder. Ve la yezlim <Sessizlik> rabbuka Rabbin kullarına karşı muamelesinde hiç kimseye zulmetmez. zulmetmez. Zulüm nedir? Hakk edene hakkından aşağısını vermek ve hak etmediği sorumluluğu yüklemek. Yani hasenatın eksiltilmesi de zulümdür. Seyyiatın arttırılması da zulümdür. Cenab-ı Allah kimseye zulmetmez. Kafirin de seyyiatı, cürmü, suçu, günahı, vebali ne kadarsa, ne kadar bir cezayı hak ediyorsa o kadar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ zerre شَرًّا يَرَهُ İşte bu kadar. Zerre miktarı hayır, karşılıksız bırakılmayacak. Zerre miktarı şer, karşılıksız bırakılmayacak. Müminlerin affedilmeleri hadi müstesnadır bel qalu adgasu ahlam şimdi kafirler o kadar tutarsızdırlar ki değerlendirmelerinin vahiy ile ilgili değerlendirmelerinin yanlış olduğu her seferinde değerlendirmeleri neticesinde güya verdikleri hükmün veya değerin farklı olmasından ortaya çıkıyor bir şey üzerinde karar verin Nedir peygamberin söylediği ve peygamberin kendisi? Haşa peygamber bir şair söylediği şiir midir? Hayır değildir diyorsunuz. O halde bundan vazgeçelim. Peki peygamber bir sihirbaz onun yaptıkları bir sihir midir? Öyle diyorsunuz sonra bundan da vazgeçiyorsunuz. Peki peygamber bir kahin sözleri bir kehanet midir? Hayır diyorsunuz hiçbirisine benzemiyor. Ondan sonra düşünüyorsunuz ölçüyorsunuz biçiyorsunuz ne diyor ayet-i kerime Tefekkara faqaddar thumma nazar thumma thumma in illa in illa düşündü taşındı. ölçtü biçti kahrolası diyor ne biçim ölçtü biçti dedi ki bu ancak olsa olsa bir sihirdir nakloluna gelen, geçmişlerden aktarıla gelen bir sihirdir dedi. Ne biçim ölçüsü biçti diyor. Kahrolası diyor. Sonra diyor düşündü, sonra yüzünü ekşitti, sonra suratını astı vesaire. Bir türlü kendisi de karar veremiyor. Kimden bahsediliyor burada? Okudum, Bu okuduğum hatırlattığım ayetlerinde Velid bin Muhire'den. Halid bin Velid'in babası. Akıllı bilgili, o zamanın şartları içerisinde. Şiirin her türlüsünü bilir. Sözün her türlüsünü bilir. Varlıklı, güçlü, kuvvetli hepsi var. Yani Cenab-ı Allah ona her türlü o zaman için güzel ve mükemmellik alameti olan her bir şeyi vermiş. Fakat basiret vermemiş. Hakka boyun eğmek şecaatini, kahramanlığını vermemiş. Bunu ortaya koyamıyor. Onun için ne dedi? Bel kâlû Bu sefer burada söylediklerinden bir diğer sözünü söylüyor. Ya bunlar olsa olsa saçma sapan rüyalardır. Vahyi böyle nitelendiriyorlar. Bel iftirahu. Hayır hayır. O bu Kur'anı uydurdu. Bel hu Hayır hayır. Bir diğerleri bu bir şairdir dedi. yetine bir ayetin Ke ile sonunda gel gele diyorlar ki önceki rasullerle gönderildiği gibi bu da bize bir ayet yani bir mucize getirsin mucize getirsin Peki istediğiniz mucizeler getirilecek olsa iman edecek misiniz Yine yok. İsra Suresi'nde daha önce gördük. Diyor ki 6. ayet-i kerimede "Me amanet qablhum Onlardan önce herhangi bir ülke yani ülke ahali iman etmişse biz onu helak etmiş değiliz. ...yani iman edip de helak etmiş olduğumuz... ...hiçbir ülke ahalisi, ülke halkı yoktur. Biz iman edenleri helak etmeyiz. Demek istiyor ki... ...siz hani... ...önceki peygamberlerle... ...gönderildiği gibi mucize istediniz... ...sizden öncekilere... ...istedikleri gibi mucizeler geldi. Geldi. Fakat iman etmediler. İman etmedikleri için... Biz de onları helak ettik. Yoksa biz bunca kasaba halkını, ülke ahalisini niye helak edelim ki? İman etselerdi niye helak edecektik ki? Gerçekten. Allahü Teala onlara iman edin demedi mi? Ettilerse onları niye helak etsindi diye. Hem emiri eline getirecekler hem onları helak edecek. Bunu sıradan en akılsız bir insan dahi yapmış. Emrinizin altındaki birisine bu işi yap diyeceksiniz. O da yapacak en güzeliyle. Ondan sonra kalkıp onu cezalandıracaksınız. Hangi mantıkla? Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Yani cenab Allah ibret alın diyor. Ben sizden önce nice ülke ahalisini helak ettim. Helak edişimin sebebi üzerinde düşünün. Onlar iman etmediler. İman etselerdi Onları helak etmezdik diyor. Efehum yu'minun. Peki şimdi bunlar iman edecekler mi? İman ediyorlar mı? Niye iman etmiyorlar? Yani ortada mucize eksiği yok. Kur'an-ı Kerim baştan beri Mekkelilere, Mekke'yi ayetlerde de, medeni ayetlerde de, benzerini meydana getirmeleri için meydan okumuştur. Mucizenin manası zaten budur. Aciz bırakıyor. Haydi gücün yetiyorsa sen de yap diyoruz. Mucize budur. Seni aciz bırakırım eğer benim yaptığımı yaparsam, bir şeyler yaparsam mesela sana da buyurun sen de bunun gibi yap dersem, yapamazsam seni aciz bırakmış olurum. Bu benim senin için sana karşı mucizem olur. Hoca Gilden. Bunlar da buyurun, madem bu bir beşer sözüdür, in hâzâ illa kavlul beşer diyorsunuz, şair diyorsunuz, efendim, uydur budu diyorsunuz, buyurun siz de uydurun. Mesela o kadar basit madem benzerini meydana getirmiyorsunuz o halde teslim olun o halde bu ilahi iradeyi ilahi buyrukları kabul ediniz. ve me erselne illa ricalen nuhi ileyh biz senden önce ancak kendilerine vahiy bildirdiğimiz adamları peygamber olarak gönderdik ricalen nuhi ileyhim. Biz senden önce ancak bir takım adamları yani erkekleri Resul olarak gönderdik ve onlara vahiy bildirdik. Peygamber Aleyhisselatü önceki bütün peygamberlerin erkek olduğu ve buradan hareketle İslam alimleri Herhangi bir peygamber yani nübuveti tebliğ etmekle görevli bir peygamberin kadınlar arasından gönderilmediğini söylemişlerdir ki doğrusu da budur Allahu alem. Feselû ehle'z-zikr in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyor iseniz zikir ehline sorunuz. Zikir ehli iki şekilde tefsir edilmiştir. Bir, Bilenler Hatırlayanlar, iki, önceki kitaplara iman eden ehli kitaba sorunuz. Çünkü onlar peygamber, kendilerine peygamber gönderilmiş, o peygamberlere indirilmiş kitaplara iman eden kimselerdi. Burada şunu söylemek istiyor, ne soracaklar? Muhammed gerçekten peygamber midir sizin kitaplarınızda buna dair bir şey var mı diye soracaklar. Kur'an kendisinden emin. Demek ki bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman kitap ehlinin elinde bulunan Tevrat ve İncil'de peygamber efendimizin risaletinin gerçekleşeceği ve onun rasul olduğunun bilgisi vardı hala mevcut olması, buna dair işaretlerin bulunması, bunun böyle olduğunu ayrıca gösteriyor. Bu konuda İslam alimleri eskiden, fakat şimdi değil maalesef, Tevrat'ı ve İncil'i çok iyi tespit etmişlerdir. Bu manada en son yazılmış en mükemmel kitaplardan birisi, ki üzerinde tahmin ede de yani hatırımda yanlış kalmadıysa 150 yıl kadar geçti. Hintli büyük alim rahmetullah Hindinin İzharul Hak diye bir kitabı mevcut Tevrat'ı ve İncil'i didik didik etmiş. Tevrat ve İncil'de Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın nübüvetine dair cümleleri, ifadeleri tek tek çıkarmış. Ayrıca bunların tefsirlerinden, onların kendilerinin yaptıkları Tevrat ve İncil açıklamalarının da o doğrultuda olduğunu ifade etmiş, ortaya koymuştur. Ve zamanla yapılan tercümelerdeki tahrifata da ayrıca işaret etmiştir. Bunları tek tek ortaya koyan böyle mümtez kitaplardan birisidir. Kısaca şunu belirtelim, özellikle 15. asırdan itibaren hatta 13. asırdan itibaren de diyebiliriz, Avrupalılar Kur'an başta olmak üzere İslami kaynakları kendi açılarından kendilerine yarayacaklarını zannettikleri bir şekilde tetkik ettiler. İslam kaynaklarına indiler, kaynakları o kitapları okudular. Vesaire vesaire. Bunlardan hareketle, bir takım şeyleri cımbızla çekerek, bir takım şeyleri yanlış yorumlayarak, bir takım şeyleri tahrif ederek, kendilerine yarayacak, müslümanlara zarar verecek şekilde yorumladılar. Kısacası bir, İslam'a ve ümmete zararlı, misyonerlik ve oryantalist hareketleri yürüttüler, günümüze kadar getirdiler. Ama Müslümanlar maalesef kendi ...lerinin dışındaki diğer din ve inançlarla tarih boyunca eskiden ilgilendikleri halde en azından 300 yıldır, 400 yıldır onlarla ilgilenmeyi kitaplarındaki çelişkileri bilmem neleri vesaireleri veya mezheplerini veya şunları görüşleri vesaireyi tetkik etmeyi ihmal ettiler. Bugün niçin bunu söylüyorum? Bugün İslam'a karşı İslam hakkındaki bilgileri saptırarak mücadele veriliyor. Biz ise onların eksiğini, gediğini bilmediğimiz için bu konuda da çok fazla bir varlık maalesef gösteremiyoruz. Ümmetin vaziyeti bu. Onun için Kur'an-ı Kerim bakın kendinden o kadar emin. Fes'elu ehle zikri in kuntum la te'alemun. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. İster kitab ehli olsun bu bilenler, ister başka. Ha, burada bir de şunu şey diyoruz. Bilmeyen sormak durumundadır. Ama önüne gelene soramaz. Bilene sorulur. Demek ki soru soracak olanın da bir şeyler bilmesi lazım. Bunu kim bilebilir diye. Tamam Soru sormak bile bir ilimdir. Onun için en azından soruyu doğru sormayı ve doğru kişiye sormayı bilecek kadar bilgi sahibi olmak durumundadır her Müslüman. Bilmenin önü açık, ucu açık. Herkes bilebildiği kadar bilmek durumundadır. Öğrenebildiği kadar öğrenmek durumundadır. Ümmetlerin en büyük güçlerinin başında ilim gelir. Bugün dünyaya şu üç hususu en ileri derecede elinde bulunduranlar hakim olur. Kim ne derse desin. İlim, servet ve siyaset. Bunlara hakim olan dünyaya hakim olur. İki milyarlık ümmetin bu alanda bir varlığı maalesef yok. Maalesef yok. İki milyarlık ümmetin bu alandaki özgül ağırlığı 25 milyon Yahudiden çok daha azdır. Bu vakalar, bu hazin vakaların bizi gayrete getirmesi lazım. Boş durmuyor. Çalışalım, ilmimizi arttıralım, üretelim, hayır üretelim, ilim üretelim, ben üretimi kapitalist vanada kullanmıyorum. Ümmeti güçlendirecek, zenginleştirecek, sağlam ayakta durmasını sağlayacak, saptırılmasını önleyecek, sömürülmesini önleyecek. Her bir şeydir bizim üretmemiz gereken. Bu alana da bu dava uğrunda çalışmak icap ediyor ve bilmiyorsak da soracağız. Biraz sonra devam edelim inşallah.